Ada ertelemek, daha sonra ertelemek yani Günah elimize mu, para geçince mı? kesmek hı hı. bir günaha sebebiyet verir mi? Şimdi adak ibadeti namaz ibadeti gibi geniş vakitli olarak vacip olan bir ibadettir. Hı hı. Buraya dikkat etsin kardeşimiz adak ibadeti aynen namaz gibi geniş vakitli olarak vacip olan bir ibadettir. Namaz ilk vaktinde kılmak eftar, ortasında kılmak caiz, sonunda nedir? Vacip. Adak ise, bak geniş vakitte olarak vacip olduğundan da ilk vaktinde yapılması eftal. İmkan bulduğu anda, imkan bulduğu anda yapılması caiz. Ama imkan olmadığından dolayı ertelenmesinde de bir günah yoktur. Niye? Vaktin sonu onun için ömürdür. Eyvallah. Dolayısıyla imkan bulamadığı sürece vakti devam ediyor. İmkan bulduğu anda yaparsa eftali yapmış olur, sevap kazanır. Ama ertelese, Mekruh olmakla beraber günah olmaz çünkü vakti ömürdür.